Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve's-salatu ve's-selamu ala e'şrefil enbiya'i vel murselin, ve selamuhu teala aleyhim ve bima, bima muslimin, ve, ve din bi ya rahimin. Ey bizim Allah'ımız, sen bizlere sıhhat ve afiyet ver. Korktuğumuz bütün şeylerden bizleri emineyle. Bütün hayırlara bizleri nail eyle. Ehlini İslamı aziz kıldığın gibi ehlini de aziz, aziz kıl Ya Rabbel Alemin. Ey bütün zorlukları kolaylaştıran Allah, bizlere bütün kolaylık, zorlukları kolaylaştır. Çünkü zorluğu kolaylaştırmak senin üzerine çok kolaydır ey bizim Allah'ımız. Evet değerli kardeşlerim, bugünkü konuşacağımız konu sahabelerle ilgili olacaktır. Sadübni Ebi Vakgaz, Sadübni Ebi Vakgaz Hazretlerinin hayatından kısaca bahsedeceğiz. Bu büyük bir zatıdı, bu büyük bir sahabe idi. Bu Resul-i Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sağ kolu idi. Uhud muharebesinde, Uhud muharebesinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi savunan 10 kişiden bir tanesi idi. On kişiden bir tanesiydi bu zat. Bu zat, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin korur iken her atmış olduğu ok, karşıdaki kişiye isabet ediyor idi. Bunun üzerine Allah'ın Resulü şehre dedi. İrmi ya saat, İrmi ya saat. Ey saat sen at, fedake ebi ve ummi, annem babam sana feda olsun. İrmi ya Sa'd, feda ki ebi ve ummi, annem babam sana feda olsun diyerekten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk defa annesini, babasını bir sahabeye feda olarak söylemiştir. Bu böyle bir sahabeydi. Bu böyle bir sahabeydi. Ondan dolayı Sa'd ibn-i Ebu ele diyor. Allah ondan razı olsun. Hayatımda, hayatımda her zaman tekrar etmiş olduğum bir sözdür. Allah'ın söz, Allah'ın Resulü'nün bu sözü fedake ebi ve ümmi, annem babam sana feda olsun. Ey saat at dedikçe ben attım. Ve bu sözü hiçbir sahabeyi de kullanmadı benden başka diyor. Bu sözü benden başka hiçbir sahabeyi de kullanmadı diyor. Hayatım boyunca diyor, beni diyor. Şenlendiren bu söz olmuştur. Hazreti Sadim Fakas'ın sözü. Göstermiyor? Evet. Evet değerli kardeşlerim. İrmi ya saat. İrmi. Feda ke abi ve unmi annem babam sana feda olsun ey saat at diye buyurdu evet saat küçük bir sahabeydi 17 yaşında idi 17 yaşında idi kendisi hakkında ayeti kerime inmişti kendisi hakkında ayeti kerime inmişti bu ayeti kerime bu ayeti kelimе sadece bu zatın bu zatın annesine babasına Göstermiş olduğu hürmetten dolayı ve annesinin babasının da annesinde özellikle annesinin de kendisine karşı Müslüman olduktan sonra dayanmasına karşı inen bir ayeti kelimeydi bu. Bu ayeti kelimenin bu ayeti kelimenin güzel bir kısası vardır hikayesi vardır. Onu inşallah inşallah sadip nüvakkasın sadip nüvakkasın ağzından eşitleceğiz. Sadip nafaz küçükken bile arkadaşlarının yolundan gitmez, yolundan gitmez. Kendisi oldu bitti sanatla meşgul olur idi. Ok yapardı, oklar düzeltirdi. Kendisi zıhrı yapardı, zıhrlara düzeltirdi. Böyle bir hevası vardı. Annesinin babasının, annesinin babasının ve ecdadın ailesinin yapmış olduğu hareketleri hiç sevmezdi. Arkadaşların yolunda yürümezdi. Arkadaşlarına karşı devamlı titiz davranırdı. Kendisine böyle bir Allah'a vermiş olduğu hibe şeklinde bir fazilet var idi. Sa'di Ebi Vakkas Hazretleri'nde. Hazreti Vakkas bini Vakkas Hazretleri asla asla kötülüğe bulaşmamıştır. Kendisi nezih ve temiz bir aileden olduğu gibi kendi varlığını bu şekilde korumuştur. Kendi varlığını bu şekilde korumuştur. Hazreti Allah onun bağrını açmıştır. İslam'a karşı sevgisi vardır ve sevgisi de çok fazla olmuştur. İşte o sıralarda Kendisi 20 17 yaşındayken, böyle bir aileden gelirken, köklü bir ailedenken gelirken, kendisi herhangi bir şeye bulaşmamış, zıhrı yapar, ok yapar, böyle bir hevası var iken, o sırada Allah'ın nuru tecelli etti. O sırada Allah'ın nuru tecelli etti. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah, Allah'ın Resulü, Allah'ın Resulü tecelli etti. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi Sa'di ibn-i Fakas ta küçüğüken onu sever idi. Onu sever idi. Onu duyar idi. Onun yanına yetmezdi Çünkü ona kadar daha İslam meşalesi kalbine yerleşmemiş idi bu zatın. Bu zatın kalbine yerleşmemiş idi. Evet nesebi oldukça şerefli. Kendisi heyecanlı bir genç. Kendisinde e, her İcad işi icad icat edecek bir alametler görgüsü var idi. idi, gelişken idi, güçlü idi. Kendisi her işe el attığı zaman o işi mutlaka beceren bir zat idi. Beceren bir zat idi. İşte hal böyleyken, hal böyleyken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvveti izhar etti. Meydana geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in daveti meydana çıktı. Ancak ancak şunu ifade edeyim. Hazreti Sa'd bin Vakkas'ın İslam olması kolay olmadı. Çok zor oldu. Hem ailesi tarafından, hem arkadaşları tarafından, hem de kendisinin bulunmuş olduğu o büyük ailenin, büyük ailenin kendisine yan bakması tarafından Sa'd nebi Vakkas'ın İslam'ı, Müslüman olması pek zor olmuştur. Ama Dedik ya, güçlü dirayetli, çalışkan, zekali bir kişi. Allah'ın hidayetine kişi, Allah'ın hidayetine kişi nail olacak olursa, Hazreti Allah bütün engelleri ona açtırır, yardımcısı olur, bütün kolaylığı Rabbil Alemin ona sağlar. Bundan dolayı da o Allah'ın rahmetine mustahap bir genciydi. Her iyiliği severdi, hiçbir kötülüğe de katışmamış bir, karışmamış bir zatıdı. Bundan dolayı Bundan dolayı İslamiyete tam hazırlıklı olaraktan hazırlı olaraktan yetişmiş bir gecidi. İşte Müslüman olması da pek kolay olmadı bu zaten. Evet bu kişi, bu kişi İslamiyeti, İslamiyeti ne zaman ki? İslamiyeti ne zaman ki? Benim seyince İslamiyete girmek az ettiğinde bunun hakkında aitti kerime inmiştir. Bunun hakkında ayet-i kerime işmiştir. Bu ayet-i kerimeyi de sizlere inşallah az sonra izah edeceğiz. Bu kişi şöyle izah ediyor Müslüman olmasını. Ben diyor bir rüya gördüm diyor. Bir rüya gördüm Müslüman olmazdan önce diyor. Kendimi zulmetlerde, karanlıklarda gördüm. Oradan oraya çarpıyorum, oradan or oraya çarpıyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum diyor. Ne yapacağımı bilemiyorum. Şaşkın bir haldeyim diyor. Şaşkın bir haldeyim diyor. Zulmetler içerisinde yüzüyorum diyor. Beni kurtaracak bir medet umuyorum diyor. Böyle bir halde kendimi gördüm diyor. Böyle bir halde kendimi gördüm diyor. O sırada diyor baktım ki bir tane parlamış bir ay ay bana doğdu geliyor. Ona doğru koştum diyor. O aya doğru koştum diyor. Koştuma diyor baktım ki benden önce üç kişi daha var aya ayın yanında diyor. Üç kişi benden önce gitmişler diyor. O parlak ayın yanına diyor. Dedim ki diyor. Siz ne zaman geldiniz buraya? İşte biz bir saat oldu geleli dediler diyor. O gelen kişilerde gelen kişilerde Zeyd ibn Harise bu Ali ibn-i Talib bu Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhı bu. Bu üç kişi. Bu üç kişi benden önce diyor. O parlayan ayın yanına gitmişler diyor. Üç kişiden başkası yok diyor. Bu üç kişi benden önce gitmişler diyor. Ondan dolayı diyor ben üçüncü, dördüncünün, üçüncünün dördüncüsüyüm veya dördüncünün beşincisiyim diyor. Kendisi Müslüman olmakta. Sadip bir Vakkas Hazretleri. Evet bunları bu şekilde gördüm diyor. Ben de diyor hakeze aynı yanına yaklaştım diyor. O sıralarda, o sıralarda sabah oldu diyor. Sabah olduktan sonra duydum ki diyor Allah'ın Resulü, muhammedin Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem İslamiyet'e davet ettin daha önce duyardım diyor. Ama bu sefer diyor görmüş olduğum rüyanın sayesinde diyor onu diyor daha fazla kulaklarımla duymaya çalıştım diyor. Onun diyor Mekke-i Mükerreme'de bir yerde olduğunu duydum diyor. Doğru oraya koştum diyor. Orada diyor İslam olduğumu Müslüman olduğumu Resul-i Efendimin Efendimiz'in huzurunda ilan ettim diyor. Büyük bir saadete mutluluğa eriştim diyor. Böyle bir mutluluk görmedim diyor. Hayatım bambaşka oldu diyor. Her şeyiyle değişti diyor. Ama gel gelelim anneme. Annemin yanına geldim diyor. Dedim ki diyor anne ben Müslüman oldum. Annemin babamın ecdadımdan bizlere kalıntı olan dinlerden vazgeçtim. Müslüman oldum dedim diyor anneme. Annem dedi ki diyor. Evladım nasıl olur da anneyin babayın ecdadının dinini terk edersin? Eğer sen bu İslamiyeti terk etmeyecek olursan, tekrar dinine dönmeyecek olursan ben arzlık gravine gideceğim, öleceğim dedim diyor. Dedi diyor. Anne etme, yapma, tutma dediysem de dedi, dedi, sözünü tuttu diyor. Annem diyor yemiyor, içmiyor. Ne yapacağını şaşırttım.'' diyor. Anne dedim diyor. Etme. Elini ayağını öpeyim. Öleceksin ye dediğime hayır. Yemem evladım. Ne zaman ki sen bu inandığın dini terk edersen ben vazgeçeceğim bu grevden. Eğer terk etmeyecek olursan devam edeceğim dedi diyor. Bunun üzerine çok zayıfladı diyor. Neredeyse ölecek diyor. Neredeyse ölecek diyor. Anne dedim diyor. Senin bin tane canın olmuş olsa, bin tane canın olsa her biri de teker teker çıksa gene ben bu davadan vazgeçmem. Her birde teker teker çıksa, gözümün önünde ölsen gene de ben bu davadan vazgeçmem. Anne biliyorsun ben seni ne kadar seviyorum. Sevgim sana çoktur. Ama Allah'a ve Resulüne olan sevgim daha fazladır. Daha fazladır. Ben hiçbir şeyin uğruna Allah ve Resulünün sevgisini asla bırakamam. Ey annem, ölsen dahi bırakmayacağım dedim diyor. Annem benden bu ciddiyeti görünce diyor, bu azmi görünce, bu heyecanı görünce, o zaman vazgeçti yemekten, içmekten diyor, vazgeçti grevinden diyor ve benim sözüme döndü diyor. Eğer ben bu ciddiyeti göstermesem idi, annem helak olup gidecekti diyor. İşte bunun üzerine, bunun üzerine Hazreti Allah bunun hakkında şu ayeti kerimeyi indirdi. وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلٰى اَنْ تُشْرَكَب۪يۜ ''Ala entuşrike, entuş, entuşrike bi ma leyse leke bihi ilmun felâ tutayhuma ve fi fiddunya ma'rufa ve in cahedâke annem baban mücadele eder, cihad eder. ''Ala entuşrike bi ma leyse bihi ilmun bilmediğin bir şey hakkında bana şirk koşman için annem baban senin üzerine baskı yapacak olursalar felâ tutayhuma onlara itaat etme.'' Onlara itaat etme ve sahib huma bununla birlikte dünyada onlara maruf ve eylik göster. Bu ayet-i kerime bu ayet-i kerime vakab, sadin i Sadid hakkında inen bir ayet-i kerimedir. İşte bundan dolayı bundan dolayı kendisinin gayreti ve kendisinin heyecanı ve kendisinin İslamiyeti itinak etmesi sebebiyle kendisi üzerine bu ayet-i kerime inmiştir. Evet, Sadid Nebi Vakkas'ın Müslüman olması Diğer arkadaşlarına karşı büyük bir yol açmıştır. Ailesine karşı yol açmıştır. Ekranlarına karşı yol açmıştır. Ve bütün insanlara karşı, insanlara karşı büyük bir yol açmıştır. Bir çiğe şey açmıştır. Bunun Müslüman olmasına da Allah'ın Resulü çok sevinmiştir. Allah'ın Resulü çok sevinmiştir. Çünkü bu kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dayılar tarafından oluyor. Akrabaları tarafından oluyor. Akrabaları Hatta bir ara benim dayımdır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sadıme benim dayımdır diyor, dayımdır diyor. Ha bunun Müslüman olması, bunun Müslüman olması Müslümanlar için, arkadaşlar için, çevresi için, çevresi için ve ailesi için büyük bir fırsat olmuştur ve diğer zümreleri de İslamiyet'e çekmiştir. İşte bundan dolayı değerli kardeşlerim, değerli kardeşlerim Allah'ın resulü de, Allah'ın resulü de hepimizin malumudur ki evlenmesindeki olan sebepler dünyevi arzuları değildir yegane Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalan dul kadınlarla evlenmesi, etrafı geniş kişilerle evlenmesinden maksat buydu. Onların vesilesiyle İslamiyet'i benimsetmek, İslamiyet'i yaymak, İslamiyet'i onların gönüllerine nakşetmek maksadıyla olmuştur. Sadip Nebi Vakkas Hazretleri'nde Müslüman olması, diğer akramlarının İslamiyet'e girmesine sebep olmuştur. Hakikaten de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Resulü-i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun Müslüman olmasıyla büyük bir saadet göstermiştir. Evet hal böyle devam eder iken, hal böyle devam eder iken Bedir muharebesi, Bedir muharebesi zuhur edince kendisi Bedir muharebesine katılmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir muharebesinde herkesi kontrol eder iken bunun kardeşi Ömer de katılmıştır. Küçüktü. Yaşı küçüktü. Ümeyir kaçtı sağdan sola ki Peygamber Efendimiz beni görür de belki beni savaşa almaz. Beni savaşa götürmez diye kaçtı. Ve bunun üzerine Peygamber Efendimiz Peygamber Efendimiz bunu görünce ağladı, sızladı bu zat. Dedi tamam sen de savaşa katıl dedi. Ve bunun üzerine kardeşinin savaşa katılmasına icazet vermesine Resul-i Efendimiz çok sevindi. Sa'de bin vakas Hazretleri onun üzerine geldi, kılıcı takındı, kılıç yerden sürünüyor. Kılıcın o şeyini bağladı ki kılıç yerden sürünmesin. Bu kadar küçüktü. Umeyr Hazretleri kardeşi bu kadar küçüktü. Evet mücadele edildi. Kendisi, kardeşi Bedir Muharebesinde, Bedir Muharebesinde Umeyr Şehit düştü. O genç yavru, genç yavru cennet kuşu olaraktan ahirete intikal etti. Hazreti Allah bizleri de onun şefaatine nail eylesin. Evet, Hazreti Saad Medine-i Münevvere'ye kardeşiyle gitti, çıktı ama yalnız tek döndü. Kendi haline döndü. Kardeşi tehe şehit düşmüştü çünkü. Evet, ne zaman ki savaş bitince, Ümey'in savaş bittikten sonra şehit düştü ve kendisi bu halde şeye döndü. Medine-i Münevvere yalnız döndü. Evet, değerli kardeşlerim, muharebe bitmek üzereyken hepimizin malumudur ki Uhud muharebesinde Müslümanlar Peygamber Efendimizin tavsiyesine uymadıkları için son anda büyük bir hezimete uğradılar. O hezimette 70 tane sahabe şehit düştü. Resulullah Efendimiz yaralandı. Hatta sahabeler arasında bir inşa meydana geldi. Peygamber öldü dediler. Peygamber öldü dediler. Oysa ki Resulullah Efendimiz mücadelesine devam ediyordu. Peygamber Efendimiz'i 10 tane sahabe koruyordu. 10 tane sahabeden bir tanesi de Sa'd ibn Ebi Vakkas Hazretleri'ydi. idi. Sa'd Ebi Vakkas her şeyiyle o mübarek Peygamber Efendimizin vücudunu koruyor idi. Vücudunu koruyor idi. İşte o zaman okları atıyordu. Her attığı ok isabet ediyordu düşmana karşı. Hiçbir tanesi boşa gitmiyordu. Attığı okların hiçbir tanesi boşa gitmiyordu. Onun için Peygamber Efendimiz o haldeyken, o haldeyken ne dedi? İrmi, İrmi, Ya Sa'd, Fedake Ebi ve Ummi, Ey Sa'd, At, At! Annem babam sana feda olsun, annem babam sana feda olsun diyerekten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadidi bu şekilde teşvik etti. Teşvik etti. Demek ki bir kişi ne halde olursa olsun, dar halde olursa olsun asla umudunu Allah'tan kesmeyecek. Hiçbir zaman için o sıkıntılı anları Peygamber Efendimiz'i ve o kalan sahabeleri yes ve umutsizliğe düşütmemiştir. Aynı zamanda savaştan önce, savaş esnasında nasıl hal ve hareketleri var ise, güç gösteriyor ise o halde de göstermişlerdir. İslam'da yeis ve umutsizlik yoktur. Azim her zaman mevcuttur. El-Izzetü Dillah, vel Resulihi, vel-i Müminin, İzzet Allah. Resulü ve mümin içindir. Bu her zaman için geçerlidir. Kıyamete kadar, kıyamete kadar bizler bu yüce dinimizin hakimi olacak olursak, hamisi olacak olursak, koruyucu olacak olursak, bunu yaşayacak olursak izzet ve şeref her zaman için bizim içindir. Çünkü bizim yardımcımız kimdir? Allah'tır. Allah'tır. Sahabe-i kiramlar da böyle idi. Ve sahabe-i kiramlar sallallahu aleyhi ve selleme muhafaza ederken de işte bu tabiri kullanmıştır. Ey saat, ad, annem babam sana feda olsun demiştir. Evet değerli kardeşlerim dediğimiz gibi bu söz Hazreti, Saad'ı çok sevindirmiştir. Hayatım boyunca bu sözü asla unutmam demiştir. Ben, ben hatırladığım zaman bana bu söz, bana bu söz kıvanç veriyor demiştir. Allah'ın Resulü'nün bu sözü. Evet hal böyleyken değerli kardeşlerim savaş bitmiştir. Uhu savaşı devam etmiştir. Ancak ancak daha sonra bir savaş çıkmıştır. O savaş daha tehlikelidir. Daha tehlikelidir. Bin senelerden beri küfrün küfrün ayağı olan, küfrün eşiği olan ve seni puta tapan, ataşa tapan, ataşa tapan Fursan diyarı'ndan, Acem diyarı'ndan çıkan bir savaş olacaktır. O savaş zamanı da Hazreti Ömer İbni Hattab zamanında meydana gelmiştir. Hazreti Ömer radıyallahu anhu etraflara mektuplar gönderdi. Yazılar yazdı, elçiler gönderdi. Herkes toplansın gelsin, silahını getirsin, şairler gelsin, herkes gelsin diyerekten davetiler gönderdi. Herkes geldi Medine-i Münevvere'ye. Medine-i Münevvere doldu. Medine-i Münevvere'de büyük bir asker hazırlandı. Medine-i büyük bir asker hazırlandı. Ancak bu askerin başına kim geçecek? O zaman işte müşavire ehlini topladı. Hazreti Ömer radıyallahu anh'u onlarla bir meclis toplantısını yaptı. İstişare heyetini kurdu. İstişare heyetiyle bir toplantı yaptı. Dedi ki onlara bu kadar askerimiz var. Savaş edeceğiz. Gideceğimiz yer malumunuzdur. Çok büyük tehlikeli yer. Bu ordunun başına Kimi ben dikeyim, kimi vereyim deyince eshab-ı kiramlardan istişare heyeti dediler ki Allah'ın aslanı var önümüzde. Sa'di ibn Ebi vakası ver ey Ömer dediler. Allah'ın aslanı Sa'di ibn-i vakası ver dediler. Ey Allah'ın aslanı deyince Hazreti Ömer radıyallahu anh onların sözüne binaen Hazreti Sa'di ibn vakası çağırdı. Dedi bu ordunun başına seni veriyorum sen komutan olacaksın Sen idareci olacaksın Senden başkasını göremiyoruz İstişare heyeti de seni seçti Dediler Hazreti Sade İbni Bu teklifi kabul eyledi Bu teklifi kabul eyledi Evet ne zaman ki Medine-i Münevvere'den Ordu çıkıyor Orduya son nasihat edecek Hazreti Ömer radıyallahu anh u. Ordunun başına geçti Yüksek bir yere çıktı Hitabı şöyle yaptı onun nasını bizati okuyayım sizlere. Evet şöyle dedi. Ey saat, La yaquramneke minallah enkil dedi kodu. Dedi kodu, sen şımartmasın. Seni gururlandırmasın. Hal Resulullah derler sana, peygamberin dayısı derler. Peygamberin sahibi derler. Aman Haman gururlanma ey saat. Çünkü fe Allah azze ve cel Allah Lâ yemhu's-seyye bi's-seyy. Kötülüğü kötülükle silmez. Kötülüğü kötülükle silmez. Velâkinnehu yemhu's-seyyate bil-hasene. siler. Ey Sa'at nasihat ediyor. Ya Sa'at, ey Sa'at. İnallâha muhakkak ki Allah, leysâ beynehu ve beynehu ahadun. Neseb illâ't-taat. Kişiler arasında Allah'la kişi arasında nesep yoktur. Ancak taat, itaat vardır. Allah'a itaat vardır. Fennâsu, bütün insanlar, şerifuhum, onurlu insanları, ve vadayuhum, diğerleri, fîzâtillâh, Allah'ın indinde seva, hepsi aynıdır. Hepsi aynıdır Allah'ın indinde. Allah, Rabbuhum, ve hum ibaduhu, Allah onların Rabbidir, diğerleri de onun kuludur. Yetifadalûna bittakva, aralarında takvalıkla birbirlerinin üzerine geçerler, fazile sahibi olurlar dirkun yerdikun Allah Allah'ın indinde olan mükafatata da bitta itaatten nail olurlar cennete itaatta ulaşırlar fenzur al ey saat bakasın peygamber seni ne aşkla yetiştirdi neyle emretti neyle görevlendirdi ona dikkat edesin Allah yardımcınız olsun ve Allah sizlere nusretini esirgemesin diyerekten nasihatını yaptı sahabe-i kiramlara o büyük saat Hazreti Ömer radıyallahu anh. Evet asker devam etti bu şekilde. Kimin komutanlığında? Sa'di ibn-i Vakkas'ın komutanlığında asker devam ediyor. Bu askerin içerisinde boş değil ama. Boş değil bu asker. Bu askerin içerisinde 99 tane Bedir Savaşı'na katılan sahabeler var. 99 tane Bedir Savaşı'na katılanlar var. 300'ü küsürde 300 küsürde küsür Rıdvan Savaşı'nda bulunanlar var savaşında durumunda bulunanlar var. 300 kişi de Mekke'yi mükellemeye feth edenlerden var. 700 kişi de 700 kişi de diğer sahabelerden var. Hepisi Peygamber Efendimiz cemalını görmüş, sohbetinde bulunmuş, Peygamber Efendimiz savaş şeklinden teknik öğrenmiş insanlar bu savaşta. Seçkin insanlar hepsi böyle. Bu savaşta bu şekilde bu insanlar var. Bunların başında kim var? Bunların başında Allah'ın aslanı diye andıkları da Sa'di İbni Ebi Vakkas Hazretleri var. Evet savaş devam ediyor. Başladı. Kadisiye. Kadisiye. Hicretin 16. yılında. 16. yılında küfenin yakınında küfeye kısa bir yerde mesafede savaş başladı. Devam ediyor. 7 gün sürdü. 7 gün sonra zafer Müslümanların oldu. Zafer Müslümanların oldu. Bu zaferde o Müslümanlar çok şeyler kazandı. Çok şeyler kazandı. Hatta Rüstem karşı tarafın, düşmanın ordusunun başındaki kişinin kellesi Müslümanların kılıcın üzerinde havaya kaldırıldı. Bu şekilde heyecanlı oldu. Evet öyle oldu ki çağırırlardı karşıdaki kişiyi gelirdi. Ya kendi kılıçları öldürdü Müslümanlar veya onun kılıcı öldürüldü. Bu kader ümitsizliğe düşmüştü onlar. Bu kader ümitsize düşmüştü onlar. Müslümanların karşısında. Evet çok sayıda asir kaybettiler karşıda, karşı taraf. Müslümanlarda çok mükafat, çok ganimet aldılar. Evet savaş bittikten sonra savaş bittikten sonra fazla yaşamadı Hazreti Saad. İbni Vakkas Hazretleri. Fazla yaşamadı. Son zamanda nasihat etti sahabelerine. Ey sahabelerim. Geldik gittik beraber yaşadık. Benim o Kalan savaşta giymiş olduğum o kalıntı yundan giymiş olduğum kürhü bana getiriniz dedi. Getirdiler. Sandılar ki bir şey yapacak Saad İbni Hazretlerim. Ben ölürsem beni bununla defnediniz dedi. Ben ölürsem beni bununla defnediniz. Benim kefenim bu olsun dedi. Çünkü ben bununla Bedir Savaşı'nda bulundum. Bedir Savaşı'nda bana bu. Elbiselik yaptı. Kıyamet gününde de Rabbimle bununla karşılaşmayı istiyorum falan dedi ve son nasihati de bu oldu. Ruhunu teslim etti. Hazreti Allah bu ve bun gibi büyük sahabelerin ecir ve mükafatlarını bizlere nail eylesin. Kıyamet gününde "Yevme la yanfa'u malun ve la Mal ve evladın menfaat vermediği anda bunların şefaatından da ümmeti Muhammed'in hepsini Allah nasip eylesin. Ve ahiru davane elhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala ahli seyyidine Muhammed.